Gerçeklik kuşu Evvel zaman içinde bir balıkçı her zamanki gibi ağını nehre atmış. Kayığında sabırla beklerken öğle yemeğini yiyormuş. İlginç bir ses duymuş. Nehirde beklerken kristalden yapılmış bir beşiğin nehir boyunca tam da kayığına doğru ilerlediğini görmüş. Oraya yüzmüş ve ulaştığında gördüğü en güzel ipekle kaplandığını görmüş. Örtüyü kaldırdığında çok güzel iki bebekle karşılaşmış. Balıkçının kalbi şefkatle dolmuş ve bebekleri evine götürmüş. Karucuğum bak bugün nehirde ne buldum. İki bebek. Bizim zaten iki çocuğumuz var. Peki ne yapacaktım? Nehirde boğulmalarına ya da açlıktan ölmelerine izin mi verseydim? Biliyorum. Eğer altı kişiye yetecek yemeğimiz varsa, sekiz kişiye de yetecektir. Balıkçının evinde yiyecek hep boğulmuş. Daha sonra iki bebek büyüyerek güzel birer genç erkek ve kız olmuşlar. Oldukça nazik, zeki ve iyi huyluymuşlar. Ayrıca çok da dürüstlermiş. Ama diğer çocuklar onlara karşı hiç nazik Değilmiş. Her zaman onlara kaba davranıyorlarmış. Bebeği bana geri ver. Babam onu bana aldı. Onu birbirimizle paylaşabileceğimizi söyledi. O senin baban değil. Seni nehirde buldu. Git de kristal beşiğinle oynasın. Sana ait olan tek şey o çünkü. İki kardeş bazen kendilerini o kadar bitkin hissediyorlarmış ki... ...baş başa kalmak için ormana gidiyorlarmış. Kahvaltılarından sakladıkları ekmekleri yanlarına alıyor ve onlara karşılığında kuş dili, ormanda yaşama ve şarkı söyleme gibi şeyleri öğreten kuşlar için ufalıyorlarmış. Yine diğer çocukların onlara kaba davrandıkları bir akşam, yetim kardeşler karar vermiş. Ne kadar çok uğraşsak da bizi sevmeyecekler sanki... Ve bu da anne ve babamıza zora sokuyor. Sence de ayrılmamız en iyisi değil mi? Anne ve baba yarın şehre gidecekler. Onlar gidince ayrılalım buradan. O gün, balıkçıyla eşi şehre gitmek için evden çıkınca, kardeşler evden ayrılıp ormana doğru gitmişler. Üç gün boyunca yürümüşler ve gece olmak üzereyken çok yorulmuşlar. Aniden uzakta bir kulübe görmüşler. Şuraya bak! Sence gidip bakmalı mıyız? Orada biraz dinlenebiliriz. Kulübeye giderek kapıyı çalmışlar ama kimse yokmuş. Şimdi ne yapacağız? Bak! Orada bir bank var. En azından bu gece orada dinlenelim. Ve dinlenmek için banka oturmuşlar. Ama ikisi de uyuyamamış. Uyamadıkları için ayı ve yıldızları seyretmişler. O sırada yanlarındaki ağaçta bir ses duymuşlar. Kuş dilini bildikleri için kuşların ne dediğini anlayabiliyorlarmış. Demek şehirden buraya geldin. Ormandaki zavallı arkadaşlarını nasıl da hatırladın bakayım. Aha, sadece biraz hava değişikliği soğuk almışım da. Peki kuşlar da soğuk alır mı? Sh dinle. Büyük şehirde neler oluyor bakalım? Ah aynı şeyler. Zavallı kral hala perişan. Hiçbir şey ona teselli ve barış vermiyor. Onun için çok zor olmalla kraliçe ve çocukları gitti. Ah hayır kraliçe gitmedi. O kulede esir ediliyor. O da ne demek? Kendim görmedim ama saray bahçesinde yaşayan yaşlı guguk kuşundan duydum. Devam et. Ne olduğunu anlat. <gülüyor> Biliyorsunuz ki kral çok aşık olarak bir kadınla evlenmiş. Aa, bunu biliyorum. Kadın çok zeki ve bir o kadar da güzelmiş. Kral da onu çok seviyormuş. Saray çalışanlarının ve bakanların kralı yağmaladığını fark etmiş ve bunu ortaya çıkarmak istemiş. Gerçekten mi? Evet. Ama bu bozulmuş saray çalışanları bunu öğrenmiş ve kral savaşa gidince onu tutuklayıp bir kuleye kapatmıştı. Ya prens ve prenses! İkizleri almışlar, kristal bir beşiğe koymuşlar ve hızla akan nehre bırakmışlar. Guguk kuşu kendi gözleriyle görmüş. İki kardeş bunları duyunca, akıllarına balıkçının onları hızla akan nehirde bulduğu ve onları evine getirdiği kristal beşik gelmiş. Git ve kristal beşiğinle oyna. Sana ait olan tek şey o çünkü. Kral onları bulmaya çalışmamış mı? Belli ki saraydakiler ona eşinin iki çocuğuyla birlikte savaş korkusundan kaçtığını söylemişler. Kralın eşinin kapatıldığından haberi bile yok. Ya gerçek prens ve prenses saraya giderse? Kral onları hatırlar mı sence? Bizim dilimizi mi konuşuyorsun? Evet, konuşuyoruz. Sizin gibi bazı kuşlar bize öğretme nezaketinde bulundu. Konuştuğunuz o kristal beşik var ya, biz de kristal bir beşiğe konup nehre bırakılmışız. Bir balıkçı bizi bulmuş ve evine götürmüş. Yani siz gerçek prens ve prenses misiniz? Şu alımlı görünüşlerine bakın. Tabii ki de onlar. Ama onlara kim inanacak? Krala kim olduklarını nasıl kanıtlayabilirler ki? Bir kuş var. Gerçeklik kuşu. Dünya üzerinde insanların dilini konuşabilen tek kuş o. Bu kuş dünyadaki tüm gerçekleri bilir. Size ancak o yardım edebilir. Peki onu nerede bulabiliriz? Mor dağın içinde bir mağarada yaşayan bir cadı var. Ancak o size kuşun hüküm sürdüğü Gel ve asla gitme kalesinin yolunu söyleyebilir. Ama kaleye girmeden önce insan dilinde sadece tek kelime bilen baykuşla konuşmayı unutmayın. Çapraz! Çok teşekkür ederiz. Ne olursa olsun babamıza geri dönmeliyiz. Böylece prens ve prenses ormana doğru yürümüşler. Babalarıyla tanışacakları ve annelerini özgür bırakacakları için çok mutlu ve isteklilermiş. Hatta açtıklarını, yorgunluklarını bile unutup yürümeye devam etmişler. Sonunda cadının yaşadığı mor varmışlar ve cesurca kapıyı çalmışlar. Bu saatte buraya gelmeye kim cüretsinler? Şuna bakın, burada ne iş var sizin. Bakın biz gel ve asla gitme kalesinin yerini bilmek istiyoruz. Aa, tamam. Oraya yarın gidersiniz. Neden şimdi kertenkelelerimle biraz uyumuyorsunuz? Ee, teşekkür ederiz hanımefendi ama bir an önce yola çıkmak istiyoruz. Eğer kalenin dışındaki renkli çeşmeden bana su getirirseniz o zaman size kalenin yolunu gösterebilirim tamam mı? Tabii ki hanımefendi. Cadı onlara renkli çeşmeden su getirmeleri için bir kova vererek köpeğini yolu göstermesi için onlarla göndermiş. Baykuş nerede? Yaşlı kuş bize girmeden önce onunla konuşmamızı söylemişti hatırlasa mı? O sırada bir ses duymuşlar. Çapraz! Çapraz! Baykuş! İyi Baykuş, biz gel ve asla gitme kalesine girmek istiyoruz. Girmeden önce seninle konuşmak istedik. Size yolu cadı mı gösterdi? Evet. Ve sizden renkli çeşmeden su getirmenizi mi istedi? Evet. Bunu yapmayın. Renkli çeşme yerine cadının kovasını hemen yanındaki akan kaynaktan doldurun. Sonra içeri girin. İçerideki kuş evinde size gerçeklik kuşu olduklarını söyleyecek onlarca kuş bulacaksınız. Ama gerçeklik kuşu köşede gümüş renkli olandır. Bunların hepsini hızlı yapmalısınız. Çünkü her akşam buraya cadının emriyle bir dev gelir. Sağ ol iyi baykuş. Çocuklar tam da baykuşun dediğini yapmışlar. Hemen cadının kovasını kaynaktan doldurarak kuşların şakıdığı yere doğru gitmişler. Ben gerçek gerçeklik kuşuyum. Yalancı ben gerçek gerçeklik kuşuyum. Hayır o O benim çocuklar hakiki gerçeklik kuşunu görmüşler. Onu nazikçe alıp hemen kaleden uzaklaşmışlar ve cadının mağarasına varmışlar. Ah, gerçeklik kuşunu sonunda bulmuşsunuz. Renkli çeşmeden aldığınız su nerede peki? İkiniz de kertenkeleye dönüşün. Ama kertenkeleye dönüşmek yerine prensle prenses Kaynaktan aldıkları su sayesinde parlamaya ve güçlenmeye başlamışlar. Bunu gören mağaradaki diğer yaratıklar kaynak suyuna doğru ilerlemişler. Cadı oradan kaçmış ve bir daha görülmemiş. Çocuklar saraya doğru gitmiş ama şeytani bakanlar içeri girmelerine izin vermemiş. Bak eğer onlara gerçeklik kuşunu gösteremezsek içeri girmemize izin vermezler. Onlara sadece kralı göreceğiz diyelim. Siz çocuk burada ne arıyorsunuz ha? Biz kralı görmek istiyoruz. Ona güzel bir hediyemiz var. Kralımızı rahatsız edemezsiniz. Defolun buradan hadi! Ama gerçeklik kuşu çantadan çıkarak kralın penceresine uçmuş ve ona her şeyi anlatmış. Yani kraliçe bir kuleye kapatılmış. Prens ve prensesinizse... Sarayın dışında sizi bekliyorlar efendim. Kral hemen dışarı fırlayarak çocuklarına sarılmış. Kötü bakanlar hemen tutuklanmış. Kraliçe kulesinden çıkarılarak erfullüğüne kavuşturulmuş. Kral balıkçı ve karısını nezaketlerinden dolayı cömertçe ödüllendirmiş. Prensle prensesse aileleriyle bir ömür mutlu yaşamışlar.